Final dergileri Doğan Cüceloğlu ile insan insana programını sunar. İyi pazarlar değerli izleyenler. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün bizimle berabersiniz ve biz bugün bir konukla sohbet oluşturacağız. Benim konuğum Celal Kadri Kınoğlu. Celal'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Değerli izleyenler, Celal Kadri Kınoğlu'nu size tanıtmak isterim ama mümkün değil. Yani çok akıllı bir adam desem... ...uymuyor pek. <gülüyor> Efendim... ...böyle... ...yani normal, deli dolu bir adam desem... ...o da uymuyor. Normale de uymuyor. Celal Kadri Kınoğlu... ...kendisi. Celal Kadri Kınoğlu. O kadar kendisi ki... ...nasıl ki bir kırlangıç kendisi ise... ...Celal Kadri Kınoğlu da kendisi. Ya seversiniz... ...tutkunu olursunuz ya da benim bu adamda işim yok dersiniz. Benim kendisine tutkum var. Onun için ben her sezon televizyon programında kendisini konuk olarak çağırmak istiyorum. Bu sezonda kendisini konuk olarak çağırdığımda... ...Celalcığım dedim neden konuşalım? Şöyle bir gülümsedi, ölümden konuşalım dedi. Cenacığım hoş geldin Hemen sorumda şu, neden ölümden konuşalım? Neden ölümden konuşmayalım? Evet, e... <gülüyor> benim aklımda hep zaman fikri var. Zamanla ilişkilendirmek var bir şeyleri, zamanı parçalamak var, şunu şu anda yapacağım, bu anda yapacağım, şuraya kadar yapacağım, şu sürede yapacağım. O lise yıllarındaki, okul yıllarındaki müfredat gibi şu saatler arasında şunu yapacağım, bu saatler arasında bunu yapacağım. Sonra yazın bunu yapacağım. Bir çocuğum var yetişiyor, şöyle bir yaşama olabilir. Ben onun yaşamına şu yıllara kadar belki tanıklık edeceğim. O yüzden yine bir check-up'a gitmek lazım gibisinden. Hem günlük yaşamla hem benim kafamın işleyiş yasalarıyla o büyük saatle, matematikle ve felsefeyle en çok zamanı ve yaşam sevgisini birleştiriyorum. Hmm. Ama orada bir gölge dolaşıyor. Hmm. Bütün bu yaşam sevgisini, bu coşkuyu, bir tiyatro oyuncusuyum. sahnere yaşadığım o gürleyişi, çağlayışı sağlayan bir nefes var arkamda. Ölümün düşündüren gücü. Evet. Ölümün beni akor eden, ölümün beni yaşamaya zorlayan, yaşamı sevdirmeye zorlayan düşüncesi. Evet. Deneyimleyemeyeceğim bir şey olarak ölümün fikri. O an olmayacağım artık ben. Öldü diyecek birisi. Ya da şu anda kaybettik. Ya da aa ölmüş uykudaymış. Hani o çok popüler. Şimdi <gülüyor> şeylere bakıyorum. <gülüyor> ee, ABC şıklarına. Evet. Uyurken, çekmeden <gülüyor> çektirmeden falan kimse o diyor sloganı atarken tamam kurşunlanarak ölüm demiyor yani. Evet. Ölüm konusu çok sesli algılanmıyor. Genelde bir tür ben onu tanık olmayayım. Ve sonra inancım doğrultusunda bana vaat edilen o diğer tarafa. Rüyaların olmadığı o uykuya dalarken bana göre onlar o vaat edilen mutlu ya da kebap diye davet edebileceğiniz... Usullara dair bir tür hazırlık yapıyorlar. Evet. Galiba yaşlandıkça da insanların din fikriyle araları da, evet. e, güçleniyor evet. ve kendilerini kendi ölüm sonralarına ölümüne yaşamdan yavaş yavaş belki de ele tek çekmeye doğru genellikle korkuların şemsiyesi altında o karanlığa doğru yürüyorlar. Evet. Hiçbir şeyden evet. korkmuyorum. Evet. Ama bunu da anlamak zorundayım o yüzden düşünüyorum. Evet. Yeniden ee, geldiğin için ve bu sohbet olanağını yarattığın için teşekkür ediyorum. Çünkü hakikaten e, benim Savaşçı kitabıyla ilgili olarak en yoğun uğraştığım şuydu ve orada işte e, Kızılderili Bilge Kişi Danhoa'nın e, söylediği laflar içerisinde aslında biz şu anda yaşamı konuşuyoruz. Tabii ve ki. Ölümün bilincine varmadan yaşamın anlamı yok. Ondan dolayı doya doya yaşadığını bile bile her anın hakkını vererek yaşamak için o ölümün nefesini duymuş olmak lazım ve duyuyor olmak lazım. Onu görüyorum hakikaten. Evet. Şimdi Danoğan der ki o, o Savalışı kitabında senin gücün der nasıl yaşadığınla ilgilidir. Nasıl yetiştiğinle ilgili değil der. Ondan dolayı saplarım kalma. Annem bunu yaptı, babam bunu yaptı, bana çevrem şunu yaptı falan filan der. Bırak huzuraları der. Senin gücün şimdi nasıl yaşadığınla ilgilidir der. Ve bu da bana ölüm bilinci olmadan mümkün değilmiş gibime geliyor. Yani nasıl yaşadığının şimdi ve burada farkına varmak ve ondan tamamiyle sorumluluk almak. Evet. Birisinin nasıl falan olacak bir şey değil bu. Bir şeyin farkına varmış olmakla ilgili diye düşünüyorum. Çok daha büyük bir otorite tarafından insan akord edilmeli. Evet. O gerçeğin, ölüm gerçeğinin akord ettiği yaşamlar. Tabii o akordtan her enstrüman farklı şarkıyı çalıyor. Kimisi benim gibi yaşama bağlanmak, kendi potansiyelini ortaya çıkartmak, elinden geleni insanlar için en iyisine, çünkü insanlar en iyisine layık. Bir insanın yaşamından çıkabilecek sonuçların da en iyisine layık. Sanatın, kültürün, özgürlük düşüncesinin tümünü onlara sunacak ve ona uzanacak olan o elleri tutabilme olasılığına layık. Kimisi ise korku tüneli, ölüm düşüncesi. Dünyadan giderek ele tek çeken, zaten bunun pek bir anlamı yoktu. O tatlı uykuya kendimizi hazırlayalım gibisinden hiç Nazım okumamış. Hiçbir kahramanın hayatına ağlarken ben neye ağlıyorum burada dememiş. O filmlerde o şehit olan kahramanların hayatının büyük anlamına vakıf olmadan korka korka korka korka tansiyon haplarıyla sona doğru yürüyen cılız yaşlı adımları. Görmüyorum. Bana başka bir şey telkin ediyor ölüm düşüncesi. Felsefeyle ilişkilendirdiğimde diyorum ki evet varlığın bütün olanaklarını yitirişi. Evet. evet. Ya da hani Heidegger'de vardır varlık ve zaman der. Evet. Varlık zamandır der. Evet. evet ve insanın yaşamının zamanını bitirmesi. Artık rüyalığın olmadığı bir uykuya geçmesi. Bu noktalarda din yok. Evet. Olmadan da oluyor. Yani ölüm düşüncesinin, ölüm korkusunun, yaşam anlamının ve ölüm sonrası araştırmalarının illaki bir din şemsiyesi altında konuşulması ve buna ilişkin olarak yaşamın anlamlanması ile ilgili ahlak meselesinin de illaki din şemsiyesi altında konuşulmasını kabul edemiyorum. Hı hı. Özellikle yaşamın tutkusunu, yaşamın zevkini, yaşamın anlamını dinin baskısından ayırabilmeyi, ahlakın insanı daha ileri götüren, daha iyi düşünmesine ve sağlıklı olmaya çalışmasını insanın kendisini telkin eden yanının da, Etik ve estetikle birleştiğinde, bir potansiyeli gerçekleştirme coşkusuyla birleştiğinde yine dinin şemsiyesinin dışında aydınlanmasını istiyorum. Ab aydınlık konular bunlar. Evet. Hiçbir teselli ikramiyesiyle flüulaşmamalı. Bu çok önemli bir mesaj, çok önemli bir farkla varış. Tahmin ediyorum müthiş bir cesaret ister böyle bir tavır içerisinde olabilmek. Ee, ...korkusuz olmayı ister... ...esas itibariyle. Yani... E, ...ben... E, ...bir... E, ...Amerika'dayken... E, ...Ralph Huck adında bir... E, ...psikoloji profesörü... ...motivasyon konusunda e, şey yapardı... E, ...ders verirdi. Evinde kaldım... ...bir buçuk yıl falan... E, ...bir gün... E, ona bir soru sordum ama bu dört hafta falan gözlemden sonra bir araya geldik konuşurken falan besbelli ateist ve Amerika'da çok ateist var ve ben ateistlere karşı olumsuz bir tavır içindeydim Raf'ı tanıyıncaya kadar ve bu konuşmadan kendine bir havuç aldı ve dedi ki bak dedi ben öldükten sonra bu havuç gibi olacağım dedi yani Ruh'a inanmıyor, Allah'a inanmıyor, öbür dönyeye inanmıyor falan şeklinde. E, Onu bileceği şey bir şey yok, yani benim farklı. Ve bir komşumuz vardı Kate adında 92 yaşında. Her cumartesi günü o, o buçukta Kate'i alırdı, saat yarımda öğleyin getirirdi, torbayla eşyasını taşırdı. Bir gün dedim ki Rahat ne kadar para veriyor sana Kate dedim. Şöyle bir baktı. Niye para versin dedi. Bir düşündüm kendi kendime. Benim mantığım şöyle işliyor. Ee, yani sen Amerikalısın. Para senin için önemli. Ee, bunu Allah rızası için yapamazsın. Çünkü ateistsi. Yani para için yapman lazım. Böyle bir soruza varmışım ben. Ee, dedim. Yani dedim. Bana baktı şöyle bir. Kendinden utanmalısın dedi. Şey mi doğuyor sen? Ve bana durak aldım. Sen dedi tanıyor musun Kate'i dedi. Ve aa, yok pek tanımıyorum. Çok tatlı bir insan dedi. Doğan dedi. Çok tatlı bir insan dedi. Yani neden para alayım onun için dedi. Güzel bir dostluğumuz var dedi. Konuşuyoruz. Sohbet ediyoruz onunla dedi. Orada düşündüm. Hakikaten ilk defa şunu düşündüm. Yani bu adam çevreye dönem önem verirdi. Doğaya da önem verirdi. Ve bu adam cennete gitmek için yapmıyor. Allah rızası için yapmıyor. Keyitle olan ilişkisi için de insan olduğu için yapıyor. Şimdi sen söylerken böyle birdenbire <gülüyor> kulağı açın halsın, hatırladım. Bu enteresan bir şey. Demek ki bu değerler kavramı, ahlak kavramı e, ille de dinin inhisarı içerisinde olmak zorunda değil. Evet. Sen söylediğin zaman yani bunu düşündüm Evet. ve işte orada e, önemli bir konu var ve tahmin ediyorum benim toplumumun Türkiye'nin bu konuyu açık seçik ele alıp konuşması lazım. Yani ahlaklı insan dindar olmak zorunda mı? Evet. evet. Ben besbelli rafın örneğinde yok. Peki benim ülkemde bu bence ayrı bir konu. Bunu ayrıca bir konu olarak evet. ele alıp inceleyelim evet. bence. Evet. Ama a, bu söylediğinden a, şuna Yani ölümün bilincinde olan bir insansın. Ve ama a, belirli bir değerler sistemi içerisinde bakıyorsun hayata ve o yolculuğun ne demek olduğunun farkındasın. Ama bunu kendi değerlerin, kendi bakış tarzının içerisinde yapıyorsun ve hayatın anlamı Ölümün bilincine vardığından dolayı oluşuyor. Onu görüyorum yani. Belki acı bir e, sebeple çok erken oldu bu benim hayatımda. Yani ben tek çocuktum işte hep kardeş istiyorum annemden falan filan. Herhalde onlar da babamla tamam bu çocuk tek olmayı istemiyor hadi bir kardeş. Evet bir kız kardeşim oldu erken doğumdu 7 aylık bir çocuktu o. Ve bir kan uyuşmazlığı varmış küçük eraş faktörü annemle babamın arasında. Ve kız kardeşim benim kucağımda ben de çok çocuktum yani. Yedi günlükken girdi o sarılık evresini atlatamayıp öldü. Evet. Pamuklara sarılıydı çocuk. Evet. O çocuğu elimden aldılar benim. Evet. Ve ben o acıyla çocuk kalbiyle yukarıya baktığımda bulutların üstünde hiçbir şey görmedim. Evet. Sonra bir kız kardeşim daha oldu. O da öldü. Ve bir üçüncüyü düşündüler. O da ölü doğdu. Hmm. Ben Üç tane. Evet. Ve e, ne akrabalarımda böyle bir şey var ne o birdenbire hiçbir hazırlığınız olmadan belli bir telkinli ölüm fikrine karşı savunmada değilken O büyük kazalar trajedinin eğittiği ruhlar ve çok sevdiğim canım anneannem kanser olup öldü 46 yaşında Benim şimdi bulunduğum yaşta melek anneannem şu a tedavisi alıyor kanser yayılmış memeden koltuk altına ve ağrılar içinde öldü Evet. Ve ondan sonra hayatımda rastladığım ölümler çok sevdiğim arkadaşım Cem Serden geçti. Gazeteci'nin kaybı. Mehmet Ulusoy tiyatro yönetmeni. Birazcık kendisine bakmamaktan da hızlanan şekilde ani hmm. kanserlerle bu kanserin insanın yaşamına birdenbire ortaya çıkışı ve onu önleyemeyecek oluşunuz beni irkirtiyor, beni mahvediyor, beni çok öfkelendiriyor. Beni yumuşatıp kaderdir çıkarsa emar bakarız yolumuza yürürüz demiyorum. ...ve onun çözülmesini, ona karşı büyük bir insanlık başarısını istiyorum. Onu doktorlar yapacak. İşte beni de yaşama bağlayan doktorların yapamayacağı. Onu her bir insan kendi yaşamı için kendisi yapacak. Hayatın içine adam akıllı doldurup... ...bir gün böyle bir sonuç geldiğinde, böyle bir korku başladığında... ...böyle bir yola doğru girildiğinde... ...bir dakika ben yaşamımın içini doldurdum mu? Ben elimden geleni yaptım mı? Sevdiğim insanlar için, çok seviyorsam bütün insanlar için, yurdum için... Adam akıllı bir hayatım oldu mu? Hayatım beni temsil ediyor mu?" diyebilmek evet. için ölümün acısıyla eğitildim. Evet. Ee, seni dinlerken e, bu arkadan böyle Dan Hoan'ı duyuyorum sanki. O işte e, bu benim savaşçı kitabında sözün etmiş olduğum değerli Bilgi Kişi ki o bir şaman. Diyor ki, savaşçı kendini kaldırıp koyuvermez. Şikayet etmez, kaybetmek ve kazanmak için çabalamaz. Dünya üstünde son uğraşısını veriyormuşsun sana. Coşkuyla yapar ne yapıyorsa. Evet. Ve seni sahnede böyle tatmin ediyorum. Zannederim o, orada senin dansın oluyor değil mi? Yani... E Evet, yaşam dediğimiz, yaşamın üstüne çıktığımız, yani bu bize verilmiş bir şans, bir armağan. Yani ben evet. bütün hayatımı, e, aslında ölüm korkusundan tabii ki değil, çocukluğumdaki o büyük can sıkıntısından dolayı sahneye doğru çevirdim. Çocukluğumdan beri feci canım sıkılırdı benim, yani içim sıkılırdı. İşte geçmeyen zamanlar, işte uzun yaz tatilleri, sıcak sokağa çıkamayan, habire hastalanan bir çocuk olarak evde dünya klasiklerini 39 derece ateşle okumanın getirdiği çarpık görüntüler... Yorgunluk, halsizlik e, ve çok yaşama coşkusunu içimden ne şekilde atacağımı aramam. La, birdenbire sahnede bunu yapıyorlar, bunu orada öyle yaşıyorlar, bunlar orada çok mutlular. Başka türlü bir şey, işte rol yapıyorlar, kostümler giyiyorlar genç kızların heves ettiği Barbie vaziyetleri değil, daha derinden insan ruhunu çok temelden ilgilendiren bir coşkuyu bir başka metnin içinde. Bir büyük oyun yazarının ortaya koyduğu o büyük matematik yapının içerisinde bir buçuk saatin içinde insan yaşamının en kritik anlarına girip çıkıyorlar. O büyük bir ayrıcalık dedim ve deli gibi onu istedim. Evet. Ve o yüzden tiyatroyla hayatım birleşti. Evet. Can sıkıntısından ve tabii ki ölüm fikrinin de kışkırtıcılığından evet. dolayı. Cenal'cığım ben sana baktığım zaman şunu görüyorum. Ee, sen coşkusuz yaşayamazsın. Yani... Ee, sen ne yapıyorsan, e, neredeysen eğer bu senin hayatında kalıcı olacaksa mutlaka e, orada bir coşku olması lazım. Senin orada var olman lazım. E, yani bu e, nefes almak gibi bir şey senin için hakikaten. E, onun için ben senin babalığını düşünüyorum. Dora'yla <gülüyor> <gülüyor> ilgili de yani mutlaka o coşku var o orada onu görüyorum böyle. Yani hazırlanış tarzını düşünüyorum. Mutlaka bir coşku var ve üçüncü dakikayla beşinci dakika arasında o geçişlerde bir coşku var. Senin yaşamında onu görebiliyorum. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla sen gerçekten kendin olarak var olmaya, farkındasın veya farkında değilsin ama kendini adamış birisisin. Bu işte e, yani tercihe terasatmıyorum tele o, o Shakespeare'in to be or not to be. evet evet evet evet evet, evet. aynen konusunu özünde sürekli yaşayan birisin bana öyle geliyor. Evet onu burasıyla ilgili düşünüyorum gerçekten var olmak mı yok olmak mı da bilincin insanı korkak eden bilincin insanı heyecanlarını yaşamaktan alıkoyan o engelleyici tarafından dolayı. Kafamda o Shakespeare fikri vardı. Yani orada şöyle der, var olmak mı yok olmak mı? İşte bütün mesele bu. Yani düşüncemizin katlanması mı güzel zalim kaderin yumruklarına, oklarına? Yoksa diretip bela denizlere karşı dur yeter demesi mi? Yani ölmek, uyumak sadece. Düşünün ki uyumakla yalnız bitebilir bütün acıları yüreğin. Çektiği bütün kahırlar insanoğlunun. Ama düş görebilirsin uykuda. O kötü. Çünkü o ölüm uykularında sıyrıldığımız zaman yaşamak kaygısından hani ne düşler görebilir insan düşünmeli bunu. İşte bu düşüncedir der Shakespeare uzun yaşamayı cehennemeden Yoksa kim dayanabilirdi zamanın kırbacına, zorbanın kahrına, gururunun çiğnenmesine, sevgisinin kepaze edilmesine, kanunların bu kadar yavaş, yüzsüzlüğün bu kadar çabuk yürümesine ve kötülere kul olmasına iyi insanın. Bir bıçak saplayıp göğsüne kurtulmak varken kim ister bütün bunlara katlanmak? Ağır bir hayatın altında inleyip terlemek. Ölümden sonraki bir şeyden korkmasa. O kimsenin gidip de dönmediği bilinmez dünya ürkütmese yüreğini. Bilmediğimiz belalara atılmaktansa çektiklerine razı etmese insanı. İşte bilinç böyle korkak ediyor hepimizin. Düşüncenin soluk ışığı bulandırıyor yürekten gelenin doğal rengini. Bu yüzden nice büyük yiğit çatışlar yollarını değiştirip bir iş, bir eylem olma gücünü yitiriyorlar. Evet. Şeksdir. Bizim armağanımız. Evet. Bizi izleyenler bu güzel sohbete kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile insan insana programı devam edecek. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile İnsan İnsana programı devam ediyor. Konuğum Celal Kadri Kınoğlu. Bugün birlikte aslında yaşam üstüne, yaşamı yaşamak sapına kadar, dibine kadar yaşamak üstüne bir sohbet oluşturduk. Şimdi geçenlerde Cenal'cığım bir arkadaş bir trafik kazası geçirmiş. Kırılmadık yeri kalmamış. 6 ay hastanede yatmış. Ve dün konuşuyordum kendisiyle. Dedi ki bana, şimdi bakıyorum da iyi ki olmuş dedi. Çünkü ben dedi, o kazadan sonra çok farklı bir insan oldum dedi. Ve dedi ölümle burun buruna gelme ve onu tatma beni dedi kesinlikle uyandırdı uykudaymışım ben dedi ne diyor ne, ne, nasıl ölçmüş yeni hayat yani var? ben de onu sordum değerlerimin farkına vardım önceliklerimin farkına vardım ve niçin yaşıyorum ben benim yaşamımın anlamı ne konusunda ilk defa soru sorma fırsatını buldum ve kendimi keşfetme fırsatını buldum. Niye oraya kadar bekliyorlar? Ha. Benim anlamadığım o. Bu soruların cevaplarını büyük romanlar veriyor. Bu soruların cevaplarını büyük tiyatro oyunları arıyor. Bu soruların cevaplarıyla felsefede ciltler yazılıyor. Niçin o kazaya kadar genellikle ya da belaya kadar MR gibi bekliyor insanlar? Ya da o büyük iflasa, büyük yangına... Ya da korkunç bir acıyla karşılaşıp o ilizyon dediğimiz insanın kendisi olmaya ara veremediği bulutun içine çıkamama acısını yaşıyorlar. Neden o günü bekliyor bu armağan? Gerçekten bir armağan ve çok çok güzel bir soru. Yani benim algılamam çerçevesinde annenin babanın eğitim sisteminin verebileceği en önemli armağanlardan bir tanesi bu. O andan itibaren insan yaşamının anlamını bulup sorumluluk almaya başlıyor. Ee, i̇zin verirsen ben caiz Sıkı'dan bir şiir <gülüyor> okumak istiyorum. Aslında gönlüm senin okumak istiyor ama bilmiyorum. Peki. Abbas. Haydi Abbas vakit tamam. Akşam diyordun işte oldu akşam. Kur bakalım çilingir soframızı. Dinsin artık bu kalp ağrısı. Şu ağacın gölgesinde olsun. Tam kenarında havuzun. Aya haber sal, çıksın bu gece. Görünsün şöyle gönlümce. Bas kırbacı sihirli seccadiye, göster hükmettiğini mesafeye. Ve zamana, katıp tozu dumana, var git, böyle ferman etti Cahit. Al getir ilk sevgili Beşiktaş'tan. Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni başta. Evet. Yazarlar çırpınır. Evet. evet. Ve ben bunu söylediğim zaman seminerde insanlar böyle bakarken duruyor. Evet yeni baştan gençliği yaşama ama geçti borun pazarı diyorum da böyle gülmeye başladı. Evet, eşek de niyeden çok iyi bilir. Evet. Eşek de mutlaka nideye doğru zaten motive olmuştur. Evet. Evet. Hakikaten tahmin ediyorum bu sanatın felsefenin aslında alttan alta bize söylemek istediği bu, bu bu sadece bu bakmayın hikaye olan kızı sevmiş bunlar ayrılmış veya işte Hamlet e, amcasını öldürmüş onlar laf onlar dizi seyredenlerin sevdiği taraflar. Evet. Aslında büyük bir sanat yapıtı özünde hangi yönetmenin filmi olursa olsun, hangi oyun olursa olsun, yaşamın anlamını araştırır. Haneke'nin bütün filmleri ilgilendiği gerçeği ve onun içindeki yeni bir ...tarafı ortaya çıkartmak çabasıyla doludur. Adamın felsefeci olması ekstra zaman kazandırıyor. <gülüyor> Ama bunu bilerek ya da bilmeyerek sanat yapar. Bununla anlamlıdır. Zaten o değeri buradan alır. Yoksa hmm. e, sadece aşkın acısından, sadece e, satılabilir olan değerlerin indirgenmiş pop tezahürlerinden dolu olana kocaman repertuarın tabii ki hiçbir anlamı yok. Onlar her şarkıda ölümden bahsetseler bile aslında ölümden bahsetmiyorlar. Öldüm bittim senin için dese de biz onlara inanmıyoruz. Biz o metnin içinde ölüm düşüncesinin araştırıldığını ya da hiç ondan bahsetmese bile yaşamın değeriyle ilgilendiğini hiç hissetmiyoruz. O yüzden bütün o kof şarkılar saçma bayat sadece bir namenin satılması için bir araya getirilmiş satılık kelimeler. Sanatla sanat olmayanı ne ayırıyor? İşte bu ayırıyor. Öf. Evet, benim için çok açık. Umarım sizin için daha açıktır. Caneciğim, sana bir soru sormak istiyorum. Bizi takip eden e, analar, babalar, öğretmenler çoğunlukta kendi yaşamında anlam vermeye özen gösteren insanlar var. Bizi takip eden şu anda ekranda bizi takip eden. Ben şimdi seni hayal ediyorum. Bir sınıfa soktum. Caner <gülüyor> Kadri Kınıoğlu, öğrenciler bakıyorlar. Bir sınıf var karşında. Gönlünden neler söylemek gelir bu öğrencilere, neler konuşmak istersin? Ve e, onlarla karşı karşıyasın. 5, 16, 17 yaşında pırıl pırıl evet. insanlar. Evet. O da benim size en özendiğim konu zaten sizin evet. yaşamınıza. Evet. Çok özeniyorum. O çocuklarla karşı karşıya geliyorsunuz. Çünkü beni en çok ağlatan, en çok ilgilendiren, en mutlu eden, en merak ettiğim iş gençlerin ve çocukların yaşamını ele alan filmlerdir. Yani Şahin filmindeki piyanistinin yaşamı yok. Billy Elliot da kendi yeteneğini keşfetmiş olan ama bunu etrafına anlatamayan çocuğun, baleyle ilgilenmek isteyen çocuğun hüznü. Ya da Mustafa Kemal'in çocukluğundaki o çocuk olarak o tutkuyu hissettiğinde buna bir yaşam bulmam lazım. Evet. Tutkusu olanın ona bir yaşam bulması lazım. Etrafındaki yaşamı yaşamaya kalkmazsa olmaz. Sınıfta bundan bahsedebilirim. Sende o tutku varsa ona o yaşamı da kendin bulmak zorundasın. Yoksa takvimden koparttım. Evet bugün çarşamba komşuda da bu yaşanıyor. Bana da bu sıra geldi. Olmaz böyle şey. Rastlantının üstüne çıkartması lazım kendi yaşamını. Çıkarttığı zaman cumhuriyet kurar. Çıkartamasaydı anasının evinde çorbasını içen patlı Mustafa çok şirin bir oğlan olarak mahalle çocuklarına falan biraz da tutkulu olduğu için oraya düzen verirdi. Ama adam cumhuriyeti kurdu. Eşti. Işte. O da karakterin farkı ve insanın içindeki potansiyelleri ortaya çıkartması için ortada bir istiklal savaşının olmasına gerek yok. Önce kendi savaşını kazanır, sonra da yaşamını gerçekten her ne yapıyorsa oraya doğru yeteneğiyle beraber kanatlandırır. O çocuklarla bunları konuşmak isterdim. Evet. Yoksa yani şu okulu bitirirseniz orada da şu kadar maaş veriyorlar, diplomanın değeri budur, kendine uygun sahte bir özel üniversite bul... Orada da hoca olmayan hocalar seni eğitsinler. Sen de buna üniversitede, annen de bundan mutlu olsun. Ondan sonra hepinize iyi geceler. He. Ve Bana öyle geliyor ki e, bizim e, şu anda sınıf ortamında, eğitim ortamında çocuklarımızın en çok ihtiyacı olan o kıvılcım. Yani onu almak istiyorlar hakikaten böyle evet. bir kıvılcım olması. Onu hak ediyorlar çünkü. Eğitim ona onu vermeli. Yani evet. oradaki her bir hoca... Kendi alanı doğrultusunda. Matematik ya da fizik, edebiyat ya da ahlak, mantık ya da sosyoloji. Asıl misyonu bence eğitimin budur. Çocuğun yaşamını uçuracak. O pusulayı o çocuğun içine koymak. O pusula doğruyu, güzeli ve anlamlıyı göstermeli. Evet. Çok önemli. Ee, tabii seni sadece öğrencilerin karşısına koymak istemiyorum. Şimdi hayalimde seni öğretmenlerin karşısına <gülüyor> koymak istiyorum. Çünkü Öğretmenin kendisi o tutkusunu yakalayamadığı zaman, bir öğretmen olmanın varoluşu çok önemli diye düşünüyorum. Bir öğretmen tamam. olmanın varoluşu. Ee, ve o kendi kıvılcımını e, yakaladığı zaman tahmin ediyorum öğrenci oradan nasibini almaya başlar hakikaten o öğretmen. Herhalde tabii ki. Ee, var mı böyle hayatında öğretmenlerle karşı karşıya gelme, e, konuşma, davetler geliyor mu hmm. okullardan seni öğretmenlerle, öğrencilerle konuş ile ilgili. Yok bazı üniversitelere o çocukların e, bazı örgütleri var, dernekleri var ya da fikir evet. kulübüdür, işte felsefe kulübüdür, düşünce yapısı önüne çıkan öğrencilerin bir araya geldiği yapılardır, kolektiflerdir. Evet. Onlar hukuk fakültesine, teknik üniversiteye bazen medya ile ilgili, bazen işte Nazım Hikmet ile ilgili, bazen yaşamakla var olmakla ilgili hukuk fakültesinde de olmuştu, evet. Çağrılı olduğum toplantılar oluyor. Hı -hı. Ama öğretmenlerden ziyade meraklı öğrenciler, hayatını ne yapacağını çok merak eden. Ee, şiir okuyan bir şey eksik ve o buralarda bir yerlerde ve onu şu aralar bulmalıyım diyen öğrenciler <gülüyor> biliyor sanki beyninin bir tarafında bu okul bir gün bitecek ve yaşamın mecburiyetleri beni yakaladığı zaman ben o soruların peşinden o kadar çok fazla koşamayacağım artık şu okuduğum kitapları çok okuyamayacağım gazetelerde kapanacak tamamen hayatın gerçekleri dediğimiz o o da neticede bir dünya görüşünün yanlış yorumlanmasından ibaret bir tuzağın içinde yutulacağım de ...unutacağım bu tutkulu günlerimi ve utanmayacağım bile bundan diye olabilir. Ben de utansın diye tahrik ederim. Unutma. Sen bunları soran bir adamdın. Bu soruların peşinden hayatını şekillendirecektin. Evet. Şimdi hocam tabii hayatın gerçekleri diye sakın benim karşıma gelme diyorum. Evet. Cener'cim insanın neden utandığı çok önemli. önemli ya Çok önemli. Tuhaf çok önemli. Ardı çok önemli, kıpkırmızı olmalı yanakları yani. Ben bu lafı nasıl dedim? Ben nasıl bunu kaçırdım? Ben nasıl onu görmedim? Ben nasıl incittim? Evet, tabii ki. Evet. Burada ben dile getirdik. Evet. Polat'ın kulaklarına kadar kızardım, utandım dediği bir an vardır. Poyraz'la ilişkisinde bilmiyorum, onu hiç sen dinledin mi? Ama orada herçünlaşmış. Poyraz'ın yorgunluğu, hastalığı, şusubusu ve tabi Polat'ın da dünya gailesi içerisinde yapması gereken şeyler var ve yorgun. Bütün bu süreçler devam ederken tam Polat kızıp söylenirken, söylenmeye hazırlanırken gelip şöyle bir sarılmış. Melekler gibi işte evet. Ve birdenbire farkına vardım bana olan ihtiyacı ve ben neredeyim? Kulaklarıma kadar kızardım diyor. Kendisini sevelim ama bunu sevende bir kat daha sevdim çünkü tabii. bundan utanabilen bir insan. Tabii işte o Gerçek bir, ben, ben, tabii, gerçek bir baba olma adayıdır ben. Tabii ki, tabii ki hem baba oluyor hem şiir oluyor o anda o adam. Ha, Orada ha. şiir oluyor işte. Evet. Yaşam bazen şiir olur ya bir şey oldu dersin. Ha. Çok garip bir şey oldu bu anda şiir olur orası ha. işte. Yani bu bana şimdi birden bir aklıma geldi yani bir insanın nelerden utandığı konusu önemli bir konu aslında çok çok yaşamına kıymet vermemesinden utansın madem ölümden konuşuyoruz ve çocuk fikri de zaten ölüm ya da ölümsüzlükle ilgili olarak son çağrılardan birisi insan yaşamında çocuklar hadi belki de torunlar bir restoranda yemek yiyordum restoranın sahibi de çok üzülüyor babası stent takılmış adam kalkmış gene sigara aranıyormuş falan filan yani gene huylu huyundan vazgeçmiyor Canım nasıl kurtardılar beni bir daha da olmaz sigara içim deyince adam ben de şey dedim torunu var mı bu adamın dedim yok dedi valla çocuk düşünüyoruz ama bir an hemen yapın bari dedim yani o adamı o dedeyi kurtarmak için bu Elifin çocuk yapması gerekiyor. <gülüyor> Çok önemli yani. Tabi çünkü o adam o sigara migara yani o adamın bunu istemekten utanması için torun sahibi olması lazım. Adama şimdi felsefe okutamayız vakit yok. <gülüyor> evet. Evet. O dedenin bir toruna ihtiyacı var. Evet. Evet. Yaşamın anlamını ve hayatta kalmalıyım hissini herhalde o verecektir. Evet. Yoksa herkes ölür gider ama gerçekten Ceho'da şey vardır bir insan ne zaman ölür der. Ne zaman ölür bir insan gerçekte? Artık hiç kimsenin hayalinde yaşamadığını anladığı zaman. Evet. Evet. O yüzden evet. Evet. böyle bir teselli var. Ee, bir Geçenlerde bir e, sosyal ortamda bir bayan anlatıyordu işte annesinin hastalığından söz ediyordu ondan şey bulamamışlar bundan sonra o sırada ben hamile kaldım i̇şte çocuk doğurdum e, çalışıyorum e, ve annem rahatsız ama mecbur olduk ona bakma Hocam dedi ilaç gibi geldi o çocuk dedi benim anneme. Benim annem iyileşti dedi. O toruna bakmak için benim annem iyileşti ve e, ve şimdi dedi gayet neşeli gayet sağlıklı yani o bakımdan teşhisinde bence kesinlikle doğrusu e, bu yani benim ülkemdeki eğitim felsefesinin temelinde, eğitim felsefesinin temelinde bu yaşamın çok önemli olduğu, aslında esas itibariyle yegane önemli değer olduğu konusu... Eksik. Eksiklik. Çok eksik maalesef. En büyük problemimiz, bence kültürel olarak en büyük problemimiz... Bir tür umursamazlıkla yani aldırışsızlıkla gelir geçer zaten bu bir işte kısa bir rüyadır. Asıl olan bir başka zaman ve yerdeki olandır diye buraya yeterince anlam ve tutku veya gerçekten olumlu anlamda rekabetçi bir hırsla hayatını ortaya koyma tutkusunu yerleştirememek. Eğer olmamış olsaydı bütün bu bakmayın yani canlı bombalar insanların bir görüş için kendini Yok etme, cesaretini kendilerinde buluşları. Ya da öbür şeritten gelen bir minibüsün benim üstüme oçma olasılığı. Trafikte bu kadar insanın ölüşü. Kutlamalar yaparken bu kadar insanların ölmesi. Nasıl mümkün olabilirdi? Evet. Kıyamet kopması lazımdı. Bir kişinin ölümü için kıyamet kopması lazımdı. Yaşamın kıymeti bilinseydi bu kıyamet kopardı. Çok acıdığım, yandığım konulardan birisi bu. Evet. Bu sanki vebadan bile kaçmayan... Evet. gelirse alır bizi. Onun da bir bildiği vardır teslimiyetini. Hiçbir şekilde kabullenemedim ben. Bu kitap çıktı İş Bankası Yayınlarından. Bir profesör yazmış. Bu Batı düşüncesinde, Batı felsefe tarihinde Herder, Voltaire, efendime söyleyeyim Kant, Hegel, Leibniz, Marx ve Engels'in özel yazışmalarında ve anılarında evet. Türk ve İslam toplumlarındaki yaşam felsefesinin asıl sorununun ne olduğunu araştıran Oo, evet. Niçin yaşamı bu değer çok fazla tutkuyla verilmiyor ve bu umursamazlık ve pek aldırış etmeden yaşamını kaçırmaya karşı nasıl bu büyüklük eğer bu bir cesametse yani, ama o zaman o tasavvufun yanlış kapısından girmiş olunuyor. Tasavvufun doğru kapısı bu değil. değil Yaşamını burada böyle terk etmek değil. Evet. O dolmuşu o saatte böyle sürmek. O anda o içkiyle o hayatı yok edebileceğin olasılığı, o çocuğu camdan sarkıtmak, evet. atla edersin, yaparsın bir şey olmaz demek. Evet. Bize bir şey olmaz, korkma bir şey olmaz demek. Evet. Korkmaktan utanmak, korkmanın bilinçle ilişkisini çözememiş olmak, evet. bu Anadolu'nun evet. bugün üstünde durduğu mirasın bence olumlu parçalarından biri değil. Evet kesinlikle katılıyorum. Yani biz Mevlana'ya, Yunus'a ağlayarak ikna olurken evet. böyle bir boş vermeyi kastetmiyoruz. Evet, kesinlikle. Sakın. Kesinlikle katılıyorum. Ben bizi dinleyenlerin çoğunun öğretmen, üniversite öğrencisi, ana baba olduğunu bilerek dönüp dolaştırıp böyle eğitim konularına getiriyorum. İyi ki getiriyorum çünkü çok güzel şeyler farkına varıyorum söylüyorsun. Şimdi sokağa çıksak diyorum ben bunu sevinen de size getiriyorum. Çocuğunuzu niye okula gönderiyorsunuz diye sorsak bana öyle geliyor ki sorduğumuz insanların çok çok çok çok büyük bir yüzdesi yani bir işin sahibi olsun meslek kazansın para kazansın muhanede muhtaç olmasın ayağının üzerinde dursun şeklinde bir tavır içerisinde. Yani eğitimi para kazanmanın bir aracı olarak görme durumu ortaya çıkar diye düşünüyorum tahmin ediyorum çok az bir insan ise eğitim mi kendisini tanısın, yaşamı tanısın olabileceğinin en iyisi olma yolunda olanaklar yaratsın. Fırsatların farkına varsın. Böylelikle bunun arkasında gördüğüm şu oluyor benim. Yaşam ne için var? Yaşam bir şeyler elde etmek için mi var? Yoksa yaşam yaşamak için mi var? Konusu. Bu Bence benim toplumumun en önemli sorunu olarak böyle gördüğüm şeylerden biz bu konuda açıklığa kavuşmamız lazım diye düşünüyorum. Evet. Yani az zamanımız var ama ben bu konudaki senin düşünceni almak isterim. Evet o noktada da savaş kapitalizme doğru açılabilir aslında çünkü orada asıl şey bence kaçan nokta şu olmak vardır, bir de sahip olmak vardır. Şu anda bütün rating sahip olmak yönünde çalışıyor. Toplumdaki moda olan kavram o, bir şeylere sahip olmak. Bir şeylere sahip olmak, o paraya bir an sahip olmak ki onlara sahip olmak. Paranın getireceği şeyler araba olur. Evet. İşte telefonlar, şunlar, bunlar, itibar ya evet. da kızlar ya da erkekler. Olmak fikri, senin fiyatı yok ama. O insanın kendi ödevi, o sorumlulukla doğdu. Evet. Kant'taki şey konusu, insan özgür olma sorumluluğuyla doğmuştur. Ve kendisini başarmak zorundadır. Bu sorumlulukla bu dünyaya geldi. Aydınlanmanın sırrı buradadır. Evet. Ve Bütün bunu bir tarafa bırakıp biz bütün o çocuklarımızın düş güçlerini nasıl para kazanacağım da o diplomanın karşılığı olan maaşları alacağım o başka zenginlerden diye başkasının stresini yaşamına problem haline sokup da onun bankasında köle olmasını istemeyiz. Evet değerli izleyenler. Evet <gülüyor> Celal Kadri Kınoğlu. Ben de tutkunluk yaratan bir insan. Umarım sizde de yaratmıştır. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın. dergileri Doğan Cüceloğlu ile İnsan-İnsana programını sundu.